Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah. Sevgili sayın dinleyicilerim, yine bir Kur'an kavramıyla da karşınızdayız. Programı takip eden dinleyicilerimizin yakinen bilebileceği gibi, geçen hafta İslam iktisadıyla ilgili konuya girmiştik. Kur'an'da iktisatla alakalı ister zenginlik, fakirlik yönüyle, ister rızık talebi ve elde etme yolları, ister helal yoldan çalışma anlayışı e, olarak, isterse faiz gibi e, haram olan e, değerlendirmeler, e, Kur'an kavramı olarak e, iktisat adı altında e, birkaç hafta sürecek program dizisinde inşallah. E, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar gündemimize gelecek. Geçen hafta İslam iktisadının esaslarını maddeler halinde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yola çıkarak hatırlatmaya çalışmıştım. Ee, onun dışında İslam iktisadı ile ilgili genel bilgiler verdim ve sosyalizm ve kapitalizmin aşırı uçlar olduğunu, İslam'ın e, her konuda itidali, dengeyi, orta yolu savunduğunu, iktisat kelimesinin zaten anlamı orta yol demek olduğunu, dolayısıyla bu art, orta yol İki kötünün arasında bir orta yol anlamında değil, ifrat ve tefrit olan iki aşırılığın ortası olarak denge yolu, itidal yolu, adalet yolu demektir. Dolayısıyla genellikle insanlar hem para konusunda hem diğer konularda iki aşırı uca mensup olabilirler. Ee, i̇şte malın kullanılması konusunda bu iki aşırı ucu birisi cimrilik birisi savurganlık olarak değerlendirdiğimizde birisi tümüyle malın e, insana ait olmayacağı dolayısıyla kişinin mülkiyet hakkına sahip olmayabileceği gibi sosyalizm ve komünizmdeki anlayış birisi de insanın nasıl olursa olsun e, para ve mal mülk edinme e, konusuna sınır getirilemez anlayışı ki e, maddeciliğin yani materyalizm denilen düzenin e, kapitalizm şekilde şeklinde yani kapitalin yani paranın sermayenin yüceltilmesi anlayışında olduğu gibi aşırılıklar var İslamsa Elbette şahsın e, mal ve mülk edinme hakkını veriyor ama malın mülkün esas sahibinin Allah olduğunu kulların sadece emanet olarak sorumluluğunun farkında olması için müeyyideler getirerek e, kişiye e, mülkiyet hakkı veriyor ama bu e, kayıtsız şartsız, dokunulmaz bir e, anlayışla elbette değil. Dolayısıyla helal yoldan kazanması gerektiği gibi aynı e, zamanda onu e, Allah'ın verilmesini, sarf edilmesini istediği yerlere de e, sarf edecektir. Tabii ki helal yoldan ...kazandığı parayı önce e, aile ve çoluk çocuk olarak kendi sorumluluğu altındaki insanlara... ...sonra yakın akrabalara varsa yaşlı anne babasına ve diğer e, akrabalara maddi ve manevi vermeyi prensip edilecektir. Helal olarak kazandığı malın yine belirli bir oranını zekat olarak yine belirli oranlarını da e, durum elverdiği kadar... İnfak olarak vermeye çalışacaktır. İşte bu malın ve mülkün diğer sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz şeyler gibi her şeyin Allah'a ait olduğu bilinciyle ancak gerçekleşebilir. O yüzden rızkın Müslümana göre sadece matematiksel azalması, çoğalması değil, matematiğin izah edemeyeceği bereket dediğimiz bir manevi artması vardır. İşte Kur'an-ı Kerim faiz gibi alın teri kullanılmadan alın teri oluşmadan e, kazanılan ister kumar gibi paraların ister faiz gibi paraların ister hırsızlık e, gibi e, elde edilmiş olanların bereketinin olmayacağını faiz örneğiyle vurguluyor ve helal olan rızkın Hele mal ve mülk e, emanet olarak kabul edildiği ve gerekli yerlere sarf edildiği müddetçe bilinmeyecek, matematikle izah edilemeyecek bir artmasından bahseder. Buna e, İslam toplumu bereket adını vermiştir. Nasıl yağmurun bir bereket ve rahmet olarak sadece su olma değeri değil, değdiği yerleri, cennet bahçesi gibi, dünyevi yönüyle, e, dünya cenneti gibi kabul edebileceğimiz nimetlere, Allah'ın e, ihsanıyla, Allah'ın ona verdiği özellikle bu imkanı veriyor. Aynen helal rızka da benzeri rahmeti, bereketi Allah'ın e, vereceğini yakinen bilmek gerekiyor. Bu da tabii ki imanla alakalı bir konudur. O yüzden rızık veren Allah olduğunu yakinen bilmek zorundayız. Sadece insanların değil, gördüğümüz ve görmediğimiz bütün yaratıkların, bütün canlı ve cansız varlıkların hayatlarını devam ettirmesi için gerekli gıdayı yani onlar için rızık özelliği taşıyan havadan suya kadar ...kendileri için lazım olacak minerallerden, e, diğer gıda ve e, e, nimetlere kadar hep Allahü Teala'nın verdiği rızıkla yeryüzündeki varlıklar hayatlarını devam ediyordur. O yüzden sadece dükkanlara asıp, er rizku alallah demek yetmiyor. Buna hepimizin kesin kes iman etmesi gerekiyor. Rızkı verenin Allah olduğunu kabul etmemiz... Bu anlayış olmadığı müddetçe insanları kumardan, piyangolardan, faizden, hırsızlıktan, çalmadan, çırpmadan el çektiremezsiniz. Evet, cennet ve cehennem endişesi yoksa, Allah korkusu yok ise, rızkın Allah tarafından verileceği kabul edilmiyor ise, insanlardaki hırs, bencillik duygusu, kişiyi şu veya bu şekilde Başkalarının ellerindeki mala göz dikmeye ve imkanı, gücü, fırsatı varsa onları şu veya bu şekilde ele geçirmeye giden yolu açacaktır. Hiçbir sosyal ortamın adeti veya en katı otoritelerinin kanunları insandaki bu hırsı önleyemeyecektir, frenleyemeyecektir. Ancak Allah korkusu, Rızık e, konusundaki Allah'a güven, e, kadere ve haram helal hükümlerine iman etmek kişiyi ancak frenleyebilecektir. O yüzden rızkı verenin Allah olduğunu bilen insan, hırsızlık da yapsa, kumar da oynasa rızkının artmayacağını ama sadece helal olan rızkın haramlaşacağını, kabul edeceğinden dolayı o kimse başkasının malına göz dikmeyecektir. Allah'ın kendisine verdiği rızık konusundaki durumun imtihan olduğu bilinciyle kendisine düşenin sadece helal yoldan gayret etmek, sebeplerine yapışmak olarak bilecektir. Müslüman bilir ki dua iki yönlüdür. Hem eliyle dua edecek, çalışacak, çabalayacak söz kelime rızık konusunda, hem de diliyle dua edecektir. Bu iki dua birleşmediği müddetçe, imanla da takviye olmadığı müddetçe kişi dua ettiğini zannetmemelidir. Kur'an yeryüzündeki her şeyin Allah için, Allah tarafından yaratıldığını, insanların hizmetine verildiğini, yeryüzünün efendisi olarak, halifesi olarak insanın yaratıldığını belirtir ve bütün güneşlerden küçük bitkilere kadar yaratılan nimetlerin Allah'a kulluk sebebiyle yaratılmış insana hizmet ettiği vurgulanır. O yüzden Allah hiçbir canlının rızkını unutmuyor ise elbette insan gibi yeryüzünü kendisine verdiği bir kulun rızkını hem ona verdiği akıl gibi sebepler yüzünden hem de e, yeryüzünü onun için var etmesi e, sebebiyle ona yeter ki kapıyı çalsın, bol bol rızık verecektir. Ama Allah'ın kimi insanlara bu rızıktan daralma yönüyle imtihan edeceğini, kimi insanlara da bolca vereceğini, bütün bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Kur'an diyor ki Taha suresi 132. ayeti kerimede sizi rızıklandıran biziz. Biz sizden rızık istemiyoruz. Sahte tanrılar, heykeller, eskiden beri tapınılan putlar insanlardan hediyeler isterlerdi. İnanan o putlara inanan kişiler onlara bazen kurbanlar keserler, adaklar sunarlar. Hatta bu adakların sunulması yer yer... E, putçuluğun mirası olarak örfe adete geçmiş şekilde yatırlara oradaki insanların yüceltilerek onlara takdim edilmesi şeklinde yanlış bir e, inanç olarak sürmekte ki bunun kesinlikle din açısından onaylası, onaylanması mümkün değildir. E, i̇şte eskiden beri e, putlara inanan insanlar, bazen et cinsinden, bazen ot cinsinden onlara hediyeler takdim ederlerdi. Yani onlar da kendi tanrılarının insanın eline baktığını, insana muhtaç olduğunu, onun verdiği et veya otlara muhtaç olduğunu düşünürlerdi. Kendisi muhtaç olan, kendi rızkını bile temin edemeyen heykellere, putlara tapan insan, Kendisinden hiçbir şey istemeyen, alemlerden müstahni olan, bütün yaratıkları her şeye sahip olan e, Cenab-ı Hakk'a e, iman etmeli. Onun kendisinden hiçbir şey istemediğini bilmeli. Peki ibadetler ne olacak diye bir soru duyar gibiyim. İbadetleri biz Allah için, Allah'a lazım diye yapıyor değiliz. Bize lazım ibadetler. Allah bizim için o ibadetleri istiyor. Siz söz gelimi çocuğunuzun e, sobaya değmemesini isterseniz, e, efendim çocuğunuzun kendisine zarar vereceği durumlardan onu yasak kılarsanız, onun faydası olan bazı şeyleri yapmasını, yemesini, oturmasını, giymesini isterseniz kendiniz için mi istemiş oluyorsunuz? İşte Baba anne ile çocuğun durumu nasıl e, anne babanın ihtiyacı olduğu için çocuğa bir şeyler emrediyor, yasaklıyor değil. E, onun ihtiyacı için bazı emir ve yasaklamalar var ise Allah bizim içki içince zarara girmemizi istemediğinden dolayı içkiyi yasaklıyor. Namaz bizim için lazım Allah'ı zikretmek, hatırlamak, anmak. Ona yönelmek, şükür görevimizi yerine getirmek bizim için lazım da onun için Allah emrediyor demek zorundayız. Yoksa Allah'ın haşa ne bizim e, ibadetlerimize ne emir ve yasakları yapmamıza ihtiyacı söz konusu değil. Ama tekrar edelim bizim bu konularda büyük bir ihtiyaç hissetmemiz söz konusu nasıl bedenimize gıdalar vermek zorundaysak Ruhumuza da gıdalar vermek zorundayız. Dünyada fakirlik de var, zenginlik de var. Bunların hepsinin birer imtihan olduğunu e, Kur'an-ı Kerim hatırlatıyor. E, rızık e, darlığıyla imtihan oluyorsak, bilmeliyiz ki, Allah isteseydi bizi geniş rızıklarla imtihan edebilirdi. Belki biz, Zenginlikle imtihan olsaydık, imtihanı kaybedebilecektik. Çünkü unutmayalım ki, parayla imtihan, parasızlıkla imtihandan çok mu çok zordur. Sözgelimi camileri dolduran insanların yüzde sekseni, yüzde doksanı, orta halli veya fakir sayılabilecek insanlardır. Diğerleri zannediyorlar ki, ben Allah'a ihtiyaç duymuyorum. Param var, öyleyse ibadete de gerek yok. Sen, ben de eğer... Ee, Allah belki çok fazla dünya nimeti vermiş olsaydı böyle olabilirdik endişesi duyarak Allah'ın bize az vermesinin belki bizim için daha faydalı olduğu. Allah dilediği gibi insanları imtihan ediyor bize böyle bir şey dilediğini e, ne yapmamız düşünüp kabullenmemiz lazım. Ve bu konuda bizden daha zenginlerle değil maddi yönüyle dünya yönüyle bizden daha zor durumda olan. İnsanlarla kendimizi mukayese etmemiz lazım. Hani zaman zaman gazetelerde veya televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Kocaman karnına rağmen iskeletleri çıkmış e, gencecik, delikanlı veya çocuk ya da yaşlı insanlar Afrika çölünde e, tartsanız belki kendi ortalama e, vücut ağırlığından iki misli veya üç misli daha e, hafif çekecek bir durumda. Kemiklerinin dedi ortaya çıkmış sayılabiliyor. Dolayısıyla biz kendimizi onlarla bir mukayese etmiş olsak, hatta sahabeyle, hatta peygamberimizin ortalama hayat standartıyla kendimizi bir mukayese etsek, hiç de fakir olmadığımızı görebileceğiz. Daha doğrusu Allah'a sahip olanın e, şikayet edeceği hiçbir ortamın olmadığı, dünya malının çok fazla da önemli bulunmadığını değerlendirmiş olacağız. Zaten açlıkla imtihanın da, daha çok Müslümanlara, Allah tarafından takdir edilmiş olan, imtihan cinsinden olduğunu, Kur'an-ı Kerim, değişik ayetlerde haber veriyor. Bunlardan en önemlisi, çoğunuzun da maal olarak bildiğini zannettim. Bakara suresi 155. ayette, hani, اَسْتَوَزْبِلَهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ in diye başlayan ayeti kerime, biz muhakkak sizleri, biraz açlık, Ürünlerden, meyvelerden biraz noksanlaştırma, nefislerden, canlardan ve mallardan noksanlaştırma eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sen sabredenleri müjdele ey Resulüm e, diye ifade edilmekte ayette. Dolayısıyla mutlaka şu veya bu şekilde mallarımızdan, ürünlerimizden, sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz Allah'ın nimetlerinden, Eksilme ile Allah bizi imtihan edeceğini kesin bir ifadeyle belirtiyor. Bunların imtihan olduğunu, imtihan alanında sızlanmadan, hayıflanmadan öte, şikayetten öte, e, başarılı bir imtihan süreci içinde hayatımızı sürdürüp, ondan sonrasındaki ödülü gözümüzün önüne getirmeliyiz. Zaten sabretmek, insanın olgunlaşması demektir. Bir buğdayın bile, Sabretmediği müddetçe önümüze bir başak olarak ve gider ayak e, fırından çıkan bir ekmek şeklinde elimize midemize faydalı şekilde gelmediğini hesaba katı verince sabrın bitkilerde bile ne kadar önemli olduğunu hele insan açısından Allah'ın imtihan ettiği cilvelerden birisi olarak değerlendirildiği gibi insanı olgunlaştıran İmanını da ahlakını da yücelten bir erdem olduğunu e, hatırlayıverelim. Nasıl buğday toprağın altında bir zinden hayatı yaşıyor. E, belki gaziler gibi ikiye bölünüyor, üçe bölünüyor. İçinden artık yeni bir filiz çıkması için kendisi toprağın içine karışıyor. Buğday olmaktan dile e, geçiyor, çürüyor, yok oluyor ve ama... ...Allah'ın rahmetiyle... ...üzerine düşen yağmur taneleriyle... ...toprağın altında... ...yeniden bir hayat bularak... ...yumuşacık bir... ...yeşil fide olarak... ...toprağın dışına... ...boy gösteriyor... ...sonra rüzgarın altında... ...güneşin altında, fırtınanın altında... ...soğuğun, sıcağın altında... ...sabrediyor, direniyor... ...ve sonra başak olarak... ...insana hizmet etmeye çalışıyor... ...sonra... Taşların altında öğülüyor. ateşin yaktığı fırın taşlarının üzerinde pişiyor, sonra bize faydalı bir gıda olarak ekmek şeklinde bizim karşımızda Allah'ın nimeti olarak boy gösteriyor. Bütün bunlar sabrın bitkilerde bile ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Biz de faydalı bir nimet e, olma için herhangi bir bitkiden yola çıkarak söylediğimiz e, örneği kendi hayatımızda da gösterebilmeliyiz. Zahmetsiz rahmetin olmayacağını, e, zahmetlerin dünya yönüyle de olgunlaşma için hele ahiretteki nimetlere müsait hale gelmek için mutlaka geçilmesi gereken bir imtihan sınıfı olduğunu ...bilmek zorundayız. Yine dünya malıyla... ...ne fazla sevinmeli... ...ne de yokluğundan dolayı çok üzülmemeliyiz. Resulullah'ı ve ashabını düşünmeliyiz söz gelimi. onlar taş bile bağlamışlardı. Niye? Kendilerinden başka fakirler var idi. Onlar... ...aç iken... ...tok yaşamalarını... ...bir Müslüman olarak... ...peygamber kendisine yakıştıramıyordu asabı da peygamberlerinden öğrenerek Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri kardeşleriyle paylaşmadan rahat edemiyorlar. Bana ne, ne neme lazım demiyor sadece kendi bencil şahsiyetini ya da çoluğunu çocuğunu düşünüp diğer insanları umursamazlık yapmıyorlardı. Yine rızık darlığıyla imtihanı oluyorsak düşünmeliyiz ki dünya metağı çok azdır, geçicidir, lezzetleri de çok fanidir. Ve mallar, mülkler, insana huzur ve mutluluğu dünyada bile sağlamamaktadır. O yüzden dünyada bir garip veya yolcu gibi yaşamamızı peygamber tavsiye ediyorsa, kişi dünyada efendisinin ihtiyacı sebebiyle başka bir beldeye gönderdiği köle gibidir diyor bir peygamberimiz hadisi şerifinde. O yüzden Rabbımızın bizi dünyaya geçici bir zamanda Ahiret için lazım olacak azıklarımızı hazırlamamız için e, kulluk yapmamız e, açısından göndermiş e, bu e, gayeyi yaratılış gayemizi sebebi unutmamak gerekiyor. Allah'ın bizim için seçtiği İslam'ın yaşanmadığı onun yerine çıkarcı insanların düzeni olan acımasız sömürücü kapitalizmin yaşandığı ülkelerde e, söz gelimi Türkiye'nin de Kapitalizmin e, ve materyalizmin e, tüm sömürücü anlayışıyla ideoloji olarak benimsendiğini hesaba katarsak, buralarda da e, fakirlerin daha fazla fakir olması, zekatın ister verilir ister verilmez denilmesi, hortumcuların parasını... E, Devlet vatandaşın sırtından çektirmesi bankaların içini boşalttıktan sonra onların rahat lüks içinde yaşadığı halde e, onları doldurma görevinin yine fakir fukaranın e, ekmeklerinden artırdığı parayla vergiyle olacağı bir anlayışın neticesi olduğunu e, vurgulayayım. Yani şunu söylemek istiyorum aslında Allah herkese yetecek kadar rızkı bol bol vermiştir. Acından ölen, ölecek olan hiç kimse yoktur. Allah toprağın altında gözsüz böceklere, e, karıncalara, sineklere bile o kadar nimet veriyor. Denizin içindeki canlıları rızık olarak unutmuyor. Hiçbiri açlıktan ölmüyor ise. Efendim kurdun, kuşun sakat bile olsa rızıkları şu veya bu şekilde ayaklarına geliyor veya onlar rızıklarının ayaklarına gidebiliyorlarsa, elsiz ayaksız ağaçların, bitkilerin rızkı, kendi ayaklarına Allah tarafından ihsan edilerek, toprağın içerisinde değişik minerallere saklanılarak veriliyorsa, insanların rızkı elbette Allah tarafından unutulmayacaktır. Allah zaten bol bol rızık elde etmesi için, kainatı insan için yaratmıştır. Peki öyleyse bu açların durumu nereden çıkıyor dersek, bir sofra düşünün, büyük bir sofra, dünyayı sofra halinde düşünebilirsiniz söz gelimi. Herkesin önünde kendisine yetecek kadar bitkiler veya hayvansal gıdalar var. Ve kimseye unutulmadan az veya çok rızıkları önlerine konulmuş. Ama bazı açık gözler, kimi zaman bazı oyunlarıyla kandırarak, kimi zaman zor kullanarak, Fakirin önündeki lokmayı kapıyor, kendi önüne getiriyor. Hatta bir fakirin, iki fakirin önündekilerle de yetinmiyor. Nice mazlum insanın önündekini ya cambaza bak e, masallarıyla uyutarak, avutarak ya da zor kullanıp silahla, güçle elindeki, önündeki sofranın e, üzerindeki nimetleri e, fakirin garibin payına düşen, e, rızkı alıyor ve kendi midesine e, indirme hesapları yapıyor. Dolayısıyla nasıl kişi bazı insanlar zulmederek silahla insanları öldürüyor ise aynı şekilde bazı zenginler fakirlerin lokmasını önlerinden ağızlarından kaparak onların belki açlıktan ölmesine sebep olabiliyor. İşte Türkiye gibi kapitalizmin e, yaşandığı Allah'ın adil sisteminin e, insanlarımız tarafından da, Müslümanım tarafı, diyenleri tarafından da e, ne haramlar helallara riayet edilerek hırsızlık gibi, insanları kandırmak gibi problemlerden tümüyle vazgeçme, faiz gibi ya da e, hortumlama gibi Problemlerden vazgeçemeyeceği için Allah korkusu olmadan, İslam'ın hükümleri uygulanmadan halkın tümüyle bunlardan vazgeçmesi beklenilemez. İşte o zaman servetin yüzde seksenine yüzde yirmilik nüfus sahip oluyor. Ve onlar istedikleri gibi serveti harcarken yüzde seksenlik insan nüfusu da yüzde yirmilik bir rızık payıyla yetinmeye çalışıyor. Evet. Necip Fazıl merhum bu özelliği bir şiirinde şöyle dile getirirdi. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa diyordu. Haşr suresinin yedinci ayeti kerimesinde mal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın... O şehir halkından elçisine verdiği ganimetler Allah'a, Resulüne, akraba olanlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya aittir. Ta ki o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir dület, bir devlet olmasın deniliyordu. O yüzden Kur'an sadece zenginlerin elinde, sadece kapitalistlerin, emperyalist sömürücülerin elinde paranın doları dolaşmasına yani materyalizmin, kapitalizmin hakim olmasına Kur'an müsaade etmiyor, onu yasak kılıyor. Evet bu hükümle Kur'an gelirin hep belli ellerde toplanmasını engelliyor. Onu geniş halk tabakasına yayarak sosyal adaletin hiçbir batıl düzende olmadığı kadar adil bir şekilde temelini atıyor. Bu ayet devlet başkanına da, Servetin yaygınlaşması, fakirlerin de refaha kavuşturulması için meşru tedbirler alma görevini yüklüyor. İslam devleti gerektiğinde bazı gelirleri sırf fakirlere tahsis edebilecektir. Bu ayeti sahabe böyle anlamıştır. Böyle uygulama, uygulamaya gayret etmişlerdir. Kapitalizm vergi anlayışında verginin çoğunu fakirlere çıkartırken vergi gelirini, ee, daha çok zenginlere kaymak tabağı e, yalasınlar, e, yararlansınlar diye e, onların önüne sürer. Dolayısıyla e, fakirler daha çok zenginlerin e, değişik yollarla e, kölesi onların emrinde, onların hizmetinde e, ve hayatı boyunca e, zenginleşemeyeceği bir yapı içerisinde hayatlarını sürdürecekler. Para parayı getireceği için kapitalizmde e, İslam iktisadının uygulanmadığı bir yapıda zenginler daha fazla halkı sömüreceklerdir e, ve devamlı paranın parayı getireceği şekilde faiz geliriyle bile e, hiç çalışmadan e, hayatlarını sürdürebilecekler ve ee, devamlı e, sömürücü özelliklerini sürdürebileceklerdir. İşte tabii ki İslam iktisadı geçen haftada e, saydığım e, ayet-i kerimelerden e, yola çıkarak tümüyle bu e, adaletsiz durumu e, nice ayetleriyle yasaklar ve tümüyle sosyal ve ferdi planda adaleti e, fakir ve fukaranın da Orta tabakaya çabucak adapte olabileceği şekilde zekattan, infaktan, devlet gelirinden pay alacağı bir sistemi koyar. Nisa suresinin 29. ayeti kerimesini mal olarak vereyim. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batılla yani doğru olmayan yollarla, haksız yere, kumar gibi, hırsızlık gibi değişik adaletli olmayan batıl yollarla yemeyin. Kendi rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Nefislerinizi de öldürmeyin. Doğrusu Allah size karşı çok merhametlidir buyuruyor. Bu ayet-i kerimede karşılıklı rızaya dayalı ticaretin dışında insanların birbirlerinin mallarını batıl yollarla yemeleri ve birbirlerini öldürmeleri ya da öldürmelerine yol açacak şekilde onların e, aşırı fakir hale getirilmelerini e, Kur'an yasaklıyor. Tefecilik, kumar, rüşvet, gasp, çalma gibi, hiyanet gibi hileli kazanç yollarının hepsi Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliriz ki batıl yoldur. Dolayısıyla bu batıl yollarla kimsenin elindekine göz dikmek bir Müslümana caiz değildir. Bu tür yollarla para kazanmak kesinlikle haramdır. Yalnız kişinin çalışması karşılıklı rızaya dayanan ticaretle hibe veya miras yoluyla elde ettiği helal mallarla olur. Ticaretin yasallığı karşılıklı rızaya bağlıdır. O da aldatma bulunmamalıdır. Yalan söyleyerek, hile yaparak, farklı bir malı değişik şekilde vitrinleyip, insanları kandırarak satmanın helal olan ticarete haram katmak olduğunu e, hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Söz gelimi Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste aldatan kimse bizden değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla güvenilir bir tacirin e, yani doğru, dürüst İnsanları kandırmayan, yalan söylemeyen bir tüccarın kıyamet gününde şehitlerle beraber haşrolacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kirmizi ve i̇bn Mace gibi güvenilir hadis kitaplarının rivayetiyle ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalanın insanı cehenneme sürükleyeceğini, Allah'ın nasip ettiği rızkı güzel, helal yoldan ararken yalana kaçılmaması gerektiğini, yalana kaçıldığında o rızkın, Helal ve güzel olmasının engellendiğini hatırlatıyor, yine başkasının satışına engel olmayı yasaklıyor ee, ve ticaret konusunda e, günümüzde de bütün dönemlerde de uygulanacak prensipleri e, Allah Resulü e, e, hadislerinde ifade ediyor. Ben inşallah bugün daha genel konulara girmeye çalışacağım. Teferruatını müsait olduğum zaman hadislerde yola çıkarak inşallah aktarmaya gayret edeceğim. Sayın dinleyicilerim, sahip olma duygusunun tutkuya dönüşmesine dilimizde hırs diyoruz. İnsanoğlu hırslı yaratılmış. Ölünceye kadar bu hırstan da kendisini kolay kolay kurtaramıyor. İnsan yaşlanıyor ama mal tutkusu, hırsı, Kişide yaşlanmayan özelliklerden bir tanesi. İnsanoğlunun temel zaaflarından biridir bu. Terbiye edilmelidir. İşte Kur'an ve hadisler insanoğlunun bu sahip olma duygusunun hırsa, tamaha dönüşmemesi için insana kanaatkar özellikleri aşılıyor. İnsanın gözünü, gönlünü ve zihnini tamahın, hırsın esir etmemesi için prensipler getiriyor. Dolayısıyla Allah'a inanç, ahiret duygusu, kardeşlik bilinci, malın ve mülkün emanet olduğu anlayışı kişiyi hırstan kurtarır. Özellikle de zekat e, vermek, komşuya ve akraba e, mallarımızdan, imkanlarımızdan e, onları yararlandırmak kişinin hırsını dizginler. Para, mal, makam, şöhret gibi her türlü dünyalık insan için... Basar ve basiretini e, ne yapar? Köleleştirir, körleştirir, e, kişiyi tutsak eder. Ayağındaki bir prangaya dönüşür zihnindeki para hırsı. E, dolayısıyla insan bu hırsla tümüyle dünye, dünyevileşi verir. Ölmeyecekmiş gibi, e, tümüyle yaşayacakmış gibi e, mala mülke e, tutkun olur. Artık malın sahibi değildir o. Mal onun sahibidir. O malın kölesi olmuştur. Dünyevileşmiş bir tip aslında hiçbir şeye, hiçbir dünyalığa sahip olmaz. Dünyalıklar ona sahip olmuştur çünkü. Eşyanın kendi emrine verildiği insan eşyanın emrine girer dünyevileşince. Hırsın tuzağına düşünce. Dünyanın efendisi olması gereken insan, dünyanın kulu haline gelir. Bu, insanın insanlığa karşı yapabileceği en büyük hakarettir. İnsanın kendine karşı yapabileceği en büyük hakarettir. İnsanın eşyaya kul olması, bir kula kul olmaktan daha vahim bir sapmadır. İşte bu noktada, İslam insanı kendi zaaflarından korumak için devreye girer. Dinin gayesi, insanın, insanlığını muhafazadır. Din bizi evvela kendimize dönmeye, fıtratımızın sesine kulak vermeye, kendi benliğimizin sesini duymaya çağırıyor. Ama insan filmlerle, koşturmacalarla, yorgunlukla, dünya ile meşgul olarak kendisini, fıtratını ve vicdanını bile duyamaz hale geliyor. O yüzden insanın insanlığı biyolojik varlığından daha öte esas ruhi özellikleriyle e, insandır. Dolayısıyla din, insanın geçici yanından daha çok kalıcı boyutunu öne çıkarır. Söz ko konusu bu boyut, e, kalıcı boyut, e, ruhi anlamda insanın hem mazisi hem geleceğidir. Hem dini, hem dünyasıdır. Ahiretle dünya, efendim, e, dinle dünya, tümüyle İslam potasında tek olarak değerlendirecek şekilde bir bütündür. Ee, kişi bunları ayrı ayrıymış gibi değerlendirmez. Camide namaz kılarken yöneldiği Rabb'ı e, ticaret yaparken, alışverişle uğraşırken de e, kendisini gören bir Rabb'dır. Sadece namaz kılarken Allah'a kul değildir o. O okulunda da sokağında da, iş yerinde de e, Müslüman bir insandır. Allah'ın kendisi için oralarda da kurallar koyduğu bir e, gözetleyici, kadir bir Rab olduğunu bilen bir insandır. İlahi öğreti de dinin ışığında insanın bedeni hem maziyi hem de istikbali içerir. Kişi sadece yaşadığı andan veya geçmişinden ibaret değildir. Kişi yarını, yarınını, geleceğini nasıl dünya açısından düşünüyorsa... Esas yarın olan ahiretini de düşünmek zorundadır. Dolayısıyla istikbal sadece dünya ile sınırlı değil, gelecek aynı zamanda ölümden sonra da bizim için kaçınılmaz bir gelecektir. Bedenle ilgili olan her şey dünya olarak değerlendirilebilir ama insan sadece dünya için yaratılmamıştır. Dinin amacı, Dünyanın insanla ebedi istikbali arasındaki bağları koparmasına engel olmaktır. Bu bağlar kopmuşsa eğer günümüzdeki insanın değişik e, dıştan gelen etkilerle Allah'la bağları e, kopmuşsa din yeniden bu bağları inşa etmeye hazırdır. Kur'an yine insana hidayet olmaya e, her an cevap vermek için beklemektedir. Rabbimiz tövbeden memnunluk duyacaktır. Ne kadar günah işlemiş olursak olalım, biz Rabbimize yeniden yönelebiliriz. Kendi fıtratımıza, dinimize yeniden bizi kurtarmaları için müracaat edebiliriz. Din, dünya ile ahiret arasında atılan köprüleri yeniden imar eder, tamir eder, inşa eder. Peygamberler zaten insana ebedi istikbalini hatırlatan uyarıcılardır. Ee, mezarlıklar, akrabalarımızın veya tanıdıklarımızın ölmesi aslında vaizlerden daha etkili bir nasihattir. Dolayısıyla dünyanın bugünü varsa yarını da vardır. Ee, o yüzden fakirlikle e, zenginliğin e, çok önemli olmadığını, dün baklava börek yemiş olsak da, kuru ekmekle solan yemiş olsak da, bugün için çok farklı olmadığını, ama farklı olan şeyin, Bizim açımızdan önemli olan şeyin sağ veya sol omuzumuzdaki meleklerin yazdıklarından ibaret olduğunu vermek zorundayız. Evet dün ne kadar zevk alan bir hayat yaşadıysak ya da sıkıntı içinde bir gün geçirdiysek bugün için sadece bizimle kalan öteki dünyaya gidecek sevaplar ve günahlardır. Ee, hatta dün çok zevkli bir hayat yaşadıysak bugün o kadar zevk içinde değiliz diye mutsuz olabiliriz dün sıkıntı içindeysek bugün o sıkıntılar yok diye daha huzur içinde olabiliriz dünya bir oyun ve eğlence gibi bir rüya gibi gelip geçiyor o yüzden geçici rızıklar veya geçici zevklerle e, ne yapmamak e, dünyaya aldanmamak zorundayız dünyevi belaların çoğu uhrevi cezalarında tümü Dünya ahiret dengesini kuramamaktan dolayı çıkar. Dünyayı ahiret için yaşayamamak ya da dünya hayatını gaye edinmekten dolayı çıkar bütün belalar, bütün musibetler, özellikle ahiret belası. Ancak gerçek iman ve salih amel insanı dünya hayatının aldatmasından koruyabilir. Ahireti tercih eden dünyayı kaybetmiş olmaz ama dünyayı tercih eden çoğunlukla ahireti kaybeder. Çünkü insana verilen hilafet görevi, yeryüzünü imar edip nimetlerinden yararlanmayı da gerektirir. Ahireti tercih, dünyadan el etek çekmeyi gerektirmez. Dünyayı sadece helal yollardan, o da başkalarını unutmadan, imtihan olduğumuzu ihmal etmeden e, sahip olmaya gayret etmektir. Sadece dünya hayatını isteyenler, haram, zulüm ve sömürü düzenleriyle insanlığı doğru yoldan çıkarttıkları gibi, Müslümanları da dünyaya uydurmak isterler ama ahiretten kopuk bir dünya e, demin de söylediğim gibi bir eğlenceden bir yanılgıdan bir rüyadan ibarettir bir masal ve eğlenceden ibarettir bir Müslüman içinse dünya İslam'ı yaşamak İslam'ı hakim kılma mücadelesi vermek Allah yolunda hizmet etmek ve ibadet olarak meşru şekilde çalışmak ve hayatımızı her an Allah'ın emir ve yasaklarına uygun şekilde yani ibadet şuuru içerisinde geçirmektir. Allah bize merhametini göstererek ikaz ediyor, dünyanın aldatıcılığını hatırlatıyor. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının, babanın evladı, evladın da babası adına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin diyor Lokman suresinin 33. ayetinde. Yine ayetin devamında, dilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir, haktır, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan da Allah'ın affına gü güvendirerek sizi kandırmasın diyor. Evet sayın dinleyiciler, dünya aslında bir ayna, e, aynada kendimizi görüyoruz, kendimizi aynanın rengine, büyüklüğüne, çukur ve tümsekliğine göre görüyoruz. Arkasındaki sırların dökülüp dökülmediğine göre şekil alan aynanın karşısındayız. O yüzden e, düz bir ayna karşısında olmak e, ancak mümin insanlarla beraber olmak e, yolunu gerektirecektir. Dün en sevdiğimiz gıdaları yemiş olsak, eğlenmiş günümüzü zevkle geçirmiş olsak, bugüne kalan hiçbir şey olmayacaktı. Gafletle geçirilen, dolayısıyla kaybedilen zamandan başka karımız bulunmayacaktı. Hele o zevk ve eğlenmelerde eğer ölçüye de dikkat etmediysek, bugüne ve yarına kalacak olan sadece günah yükü olacak. Yok dünü zorluk ve sıkıntılarla geçirdiysek, mümkün ki Günaha girmeden bir hayat yaşadıysak o yarın bizim karşımızda büyük bir ödül olarak çıkacaktır. Hayat zaten dünler ve bugünlerden bir de yarınlardan ibarettir. Dün geçmiştir yok hükmündedir. Yarını yaşayıp yaşayamayacağımızı da bilmiyoruz. Öyleyse bugünü değerlendirmek ve ahirete hazır bir vaziyette her an ölüme hazırlanmak, ahirete götüreceğimiz azıklarımızı Yanımızda bulundurmak gerekiyor. Unutmayalım ki cennette ne köşk var ne saray. Biz bunu dünyadan götürece salih amellerimizle. Hayat oyun ve eğlenceden ibaretse hayat oyunu bitmek üzere. Göz perdelerimizin kapanmasına kim bilir belki fazla bir vakit kalmadı. Zevkler sanal hayatsa bir oyun, bir masal, bir rüya, bir varmış bir yokmuş. İnsanın dünyevi olarak zaruri ihtiyacı aslında şu üç şeyden ibarettir. Birisi beslenmedir gıda, ikincisi giyinmedir tesettür, üçüncüsü barınmadır ev cinsinden bir ihtiyaç. İşte bu zaruri ihtiyaçları karşılayan insan aslında Allah'ın haramlarına göz koymadıysa dünya nimetlerinden istifade etmiştir. Bunların en güzeli ahirette kendisine verilecektir eğer haramlara e, gözde gözünü e, dikmediyse. İşte bu üç ihtiyacını insan israfa ve lükse kaçmadan, helal yoldan temin ederse, kalan birikimlerini yer yer Allah'ın istediği yerde kullanırsa, tüketim toplumunun bir ferdi olarak habire tüketme sevdasında olmazsa, o zaman sırat-ı müstakimin yolu üzerinedir. Ama insan bugün kapitalizmin bir oyuncağı olarak, bir tüketim e, bireyi, tüketim toplumu oldu. Dolayısıyla insan günümüzde ihtiyaç labirentinde yolunu devamlı şaşıran bir çıkmaz yolların kurbanı e, yolsuz bir e, vaziyette oluyor. Devamlı mallar alınır, tüketilir, tekrar alınır, tekrar yenir, tekrar tüketilir. İnsan yatırımını cennete yapacağı yerde habire, tuvaletlere yatırım yapmaktadır. Ömür biter, alınacaklar ve ihtiyaçlar bu anlayışla bitmez. Bir milyar maaş alsanız ihtiyaçlarınız ona göre olacağı için yine yetmeyecektir. Maaşınız iki milyara çıksa ihtiyaçlar habire artacaktır. Yine şikayetleriniz bitmeyecektir. İnsanoğlunun gözünü, evet hırs bürüdüyse, kanaat diye bir özelliği bilmiyorsa ancak toprak doyuracaktır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar öyle derler. Batılıların sadece tekniğini alalım, ahlak ve kültürünü almayalım. Ama düşünmezler ki teknik ve teknolojik aygıtlar aslında bir dünya görüşüyle, hayat biçimiyle birlikte alınıyor. Söz gelimi e, bir çamaşır makinesi aldıysanız, deterjanlara da, elektrik paralarına da, e, yumuşatıcılara da, e, şu kadar su tüketimine de, Adaf olacaksınız. Ve bir buzdolabı aldıysanız artık infakı komşuya, fakirlere e, artan yemeklerinizden ikram etmeyi unutacaksınız. Artık batı nasıl egoist kültüre sahipse sizde buzdolabınız varsa sizde bencilleşeceksiniz. Hadire kendiniz için depolayacak, dolduracaksınız. Tek kapılılar yetmedi, iki kapılı olmadı bir de soğuk. E, dondurucular gerekiyor, dip gerekiyor. Onlara da e, aylarca yetecek e, ürünleri tıka basa doldurmanız gerekir. Komşunuz fakirmiş, açmış, e, akrabalarınızdan fakir fukaralar varmış. Ya yaşasınlar, çalışsınlar, çabalasınlar, sen onların hizmetçi misin? E, diyerek nefsimizdeki e, sözler Tabii ki Batı'nın bu teknolojik aygıtlarını da kutsallaştıran şekilde e, savunmacı psikolojisiyle sadece kendiniz için e, dünyayı e, size verilmiş gibi değerlendireceksiniz. O yüzden her türlü teknolojik aygıtlar arka planındaki hayat standartlarıyla gelir, kültür, örf, adet. Teknolojik özelliklerle de e, muhafaza edilmesi mümkün olmayan tarihe karışacak özellikler olur gider. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ben e, buzdolabı çamaşır makinesinin sadece bir iki yönünü söyledim. Televizyonlar, radyolar, kasetçalarlar, bilgisayarlar aynı zamanda kendi kültürlerini de getireceklerdir. Oyun anlayışlarını, çetini, çütünü de getirecekler. Ahlakını veya ahlak anlayışını e, tarihe atacak etik denilen... Ne idüğü belirsiz kelimeler artık insanlara yön vermeye çalışacaktır. Artık insanımız aklıyla değil, bin bir çeşit göz alıcı illüzyonlarla tahrik edilen gözleriyle hem de doymak bilmeyen gözleriyle düşünüyor. Daha doğrusu düşündüğünü zannediyor. Çarşılar, pazarlar, marketler, vitrinler insanın bu midesi olmayan gözlerine, nefsinin gözlerine hitap ediyor. Başkalarına, Kendinden maddi yönden öndekilere bakıyor insan. Hep bu gözü, bu bakışla daha fazla tüketmek istiyor. Falanlar filanlarda var, bizde niye yok diye hep başkalarıyla yarışmaya çalışıyor. Kendinden daha fakir olanları düşünme artık o tarihe karışıyor. İşte bu gözle insan, onda var, bende niye yok diyerek daha çok harcamak. Daha çok harcamak için daha çok çalışmak, daha çok kazanmak. Kazanarak olmuyor, bakıyor ki sadece helal yoldan kazanarak olmuyor. Dolayısıyla çalışmadan para kazanmanın yollarını arıyor. Kumarların bin bir türlüsü teknolojik aletlerle de kendisine reklam edildiği için... Kolay yoluyla hırsını tatmin edecek yollar arıyor. Artık harammış, ayıpmış, ele güne karşıymış bunlar e, gülünecek konular hale geldi. Halbuki e, bunların unutulması ya da gülünç zannedilmesi esas ağlanılacak taraflarımızdır. Burada inşallah noktalayalım. Önümüzdeki hafta kaldığım yerden inşallah e, İslam'ın iktisat anlayışını vurgulamaya gayret edeceğim. Hepinize Müslümanca bir hayat, iktisatlı bir yaşayış, ne müsrif, savurgan ne de cimri, Allah'ın e, verdiği nimetleri Allah yolunda helal şekilde kullanan, başka insanları da unutmayan e, bir anlayış ihsan etsin diye dua ediyor. Hepinize hayırlar diliyorum sayın dinleyicilerim.